Günaydın <gülüyor> Çok iyi ya <gülüyor> Sen de keyiflisin benim gibi ha? Gece uyumadığım için olabilir mi? Bende de tatlı bir uykusuzluk alakalı. Niyeyse Şöyle bir gece fikir aslı oldu bende Dün gece fahire e girdiğine göre bu hırsız Bu gece kesin bize girecek Keşke sen beni arasayla söyleseydin ki, Kesin size deseydin Ben dün gece rahat uyurdum Sen de uyuyamadın değil mi? Benim de tam alarm bozulacağı günü tuttu Buldu Allah Allah ya ne oldu acaba ya? Sevgi dinçler biliyorsunuz Fahir Ölümüş'ün evine hırsız girdi. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlardır. Dün konuşamadık çünkü dün işte sabah saatlerinde yani tam programımızın olacağı saatlerde belli olduğu için... E, Fahir'in evine hırsız girdi Fahir uyanınca bunu öğrendiği için Tüm programa gelmiş olmamıza rağmen Merhaba diyemeden hemen tekrar döndüm Ben e Bildiğim kadarıyla e, bu hırsız Ankara'ya dadanmış Ve adı da Armani hırsızıymış Armani'sı olanların evine giriyormuş Neyse ki benim bir tane çakma tişörtüm var ya Hangisi seni çakma sorarsa? Maltepe pazarından zamanında aldım. Ona, şey şey. Ona da mı Ona gelir. Ona da gelir çünkü artık Maltepe pazarı diye bir şey yok, Malpa var. Malpa mı? yani o Maltepe pazarı malları artık öyle kolay kolay bulunmuyor. Bende de bir pantolon var ama yani hırsız şey bakıyormuş. Ermeniye para verdi mi vermedi mi diye. Çünkü Vay ben var. para vermedim yani. Yok, markaya bakıyormuş direkt. Markaya mı bakıyormuş? Hı hı. O zaman ben güzel girişi bilirim. Ermeni kimdeyse giriyormuş. O zaman girişi bir yere ben güzel asayım ya. Pantolonu almayacak ki pantolon sadece hırsızı davet eden BM girecek gireceksen küçük bilgisayarı alacak hard diski alacak <gülüyor> Ege ne de gözün olduğun belli oldu yalnız ilk sırada hırsızın alacağı şey küçük bilgisayar var ya o netbook onu alır büyük ihtimalle hard diski alacak bütün dizileri hadi canım yani tabi legal dizileri. Hırsız çok işlere onun için şey yapmasına gerek yok ya. söylesin bana ben boss, CD, ben boss CD parası bile istemem yani. Ben ona ne demişler Sharing is caring yani. Öyle Tabii bir şey canım. var yani. O yüzden. Ne duvara ruj'da onu yazmış zaten fahiyen duvarına. Tersten bakınca da mördü diye mi okunuyor? Çok gerbi bir Sopuk virüsümüz. Tekrar geçmiş olsun. buçuk saat onu yazmakla uğraşmış. Nasıl yakalanmadı demiş polisler. <gülüyor> Sen de uyuyamadın. Ben Anladım. de uyuyamadım. Fire anladığımız kadarıyla uyuyordu. <gülüyor> <Uyumuş evet. gülüyor> rahat rahat uyudu. Sırasını savdı. Acaba Çünkü... sopayla bekledi mi fire ya? O o herif bu gece gene gelecek. <gülüyor> Zaten ben sabah şey yaptım. Vay dedim nasıl geçti gece? Bugün işte gelirken az sonra burada olacak sevgili dinciler. Aman bir yere ayrılmayın. <gülüyor> Canlı yayın konuğumuz Fahir Önce olacak. Dün geceki olayı dinleyeceğiz ondan. Nasıl geçti? Enteresan geçti dedim ona. Büyük ihtimalle o da uyumadı. O hırsızı onu. Bizim eve gelmesi daha yüksek ihtimal değil mi ya? Dün gece adamın evine girmiş bu gece. Eğer bizi biliyorsa böyle 3 program yaptığımızı, aynı programı yaptığımızı. İşte modern sabahlardı, şeydi, TRT'de falan. O kesin takip ediyordur ya buradan buraya buradan buraya atlarım. O güzel bir şey oldu falan diye. Ben bu seferki üçlemenin dışındayım herhalde. Niye? Ben ameliyattan sonra kendi şahsi üçlememi yaşadığımda siz kendi aranızda halledeceksiniz. Beni dışında tutun yani. Abi Fahir de üçlemesi ne yaşadı canım? Ne Ara üçleme yaşadı Fahir? Bir, bir çamaşır makinası bozuldu üçleme mi olur o? <gülüyor> çamaşır makinası bozuldu. Onun dışında şey de gitti. Ee, arabanın üç dönem vergisi, borcu çıktı. Sattığı arabanın. Hadi ya. Tabi canım. Oo, acı, acı günler geçirdi Fahir sen yokken Acı gerçekten Sen de üst üste hastalıklar yaşadın evet. Zaten dün dinleyicilerimiz arıyor Fahir çok geçmiş olsun Ege'nin de hastalığından dolayı Çünkü Ege yine dün bir tatlı bir grip oldu sevgili dinleyiciler Ege'nin de hastalığından dolayı çok geçmiş olsun diyoruz E bana niye kimse bir şey demiyor Diye böyle desem mi demesem mi diye bir şey alım yani Rahat edemiyorum ya ben sizin yanınızda Abi biz belalıyız. Biz zaten senle ilk tanıştığımız gün ne dedik sana? Biz biraz belalı bir ekibizdir dedik. Bize, <gülüyor> doğru bize onu hatırlıyorum. Bize, ta bize takılırsan başım beladan kurtulmazdı. <gülüyor> Olsun ya ben bela falan severim dedin ya sen o gün. Evet. O ilk tanışmanın yalakasıyla. Cep zaman... telefonumu falan çaldırdım ben ya sıfır belalı olabilmek için. Aa doğru sen de hırsızlık şey yakışadın ya. Tabii canım yaşadım yaşamaz mıyım? E o zaman otomatikman okullarını Zorla bulundu. Zorla buldular tekrar getirizler verdiler telefon. Evet senin teorine göre helal mal oldunlar. Geri gelmesi gerekiyordu zaten. Yarın öyle bir dinleyicimiz dedi. Bizim her şey haram oldun. Bir kere <gülüyor> Gelmeyecek fak yani. Fakir sevindirin dedi. Fakir sevindirin. Fakir sevindirin. Hı hı. E o zaman demek ki bir armağanı da bana gelecek. Fahirda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet o zaman istersen reklamlarla devam. Bak bakmayalım ya. Ne olsun diğer günden belli zaten önümüze kim gelecek. Bunu konuşuyoruz. Birazdan haberlere bakacağız sevgili dinleyiciler ama önce şunlarla bir neşemizi bulalım. Günaydın Günay ay aydın dün Günay ay ay ay aydın maceraların çarşamba sevanda modern sabahlar adiunuzda sevgili dinleyiciler ve o çok sevdiğiniz gündeme işte şimdi bakabiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Öz'ün siyasete atıldığını bir söyleyelim. Ve babası diyordu zaten. Önümüzde Bizim bir... oğlan bir şeyler yapacak gibi diyordu. Yine babası söyleyormuş zaten. Mehmet Öz'den bir açıklama yok. Mehmet Öz programında zaten onun bunun kakasıyla uğraşıyor. O çok güzel iki bahçe bırakmışsınız. Onun bunun kakası olsa yine iyi ya ünlülerin kakası falan mesela onun yine kim belli değil kimi kakası Aa onda. öyle bir şey yapsaydı ya Mehmet Öz. Ünlülerin kakası diye ünlü, mi? Ünlülerin kabahatleri. Ünlülerin kabahatleri özel hayatta sinirlenir mi ünlülerin kabahatleri? Yok canım ünlüler seve seve gönderir. Her hafta mesela şimdi onun konukları oluyor ya ünlü konuklara. Gelmeden önce bir yere yapacaklar programda ona bakacaklar hep birlikte. Ben, ben Öz bir gün önce ne yediğini söyleyecek Özel hayatın şeyine girer ama ya gizliliğin ihlaline girer gibi geliyor bana Yani bir gün önce ne yediğini Mesela... Öyle paparazilik yapmayacak canım Ünlü Kendisi getirecek kasenin içinden Veya bir yo yoğurt kasesinde Bir şeyden 1-2 bir yıl içinde siyasete atılmayı düşünüyor oğlum demiş Yine yapmış açıklamayı Herhalde bir beklentisi var bu babasının Öyle bir şey mi acaba New York valiliği ya da senatörlük olabilir demiş Niye bunu sık sık söylüyor ya yok bari de vere senatörlük düşünüyormuş. Bazı ünlüler öyle şey yapıyorlar ya, gel gel yapıyorlar. Ne demek Amerika'daki gel? Amerika'daki siyaseti bilmiyoruz da. Yani işte mesela ünlü birisi siyasete hattını düşünün diyerek böyle parti liderlerinden şey bekliyor. Böyle böyle düşünüyor musunuz? Gelin bizi partidaş şey yapın. Siz de bu şöhret, biz de bu vizyon varken diyerek davet mi bekliyor bilmiyorum artık. Ne olabilir? Olabilir. Bu arada Obama aşık olmuş. Ee, Obama'nın aşı olması Amerika'da da biz de aşı olacağız diyenlerin sayısını arttırmış. Başka bakayım. Ee, meclis sonuçları da ortaya çıktı. nasıl Mec meclisin ne sonuçları? Mecliste de kaç kişi aşı oldu, ne oldu falan filan. Onlar hep belli. Ben de yakında oluyorum aşı. Buradan herkese de duyuruyorum. <gülüyor> Yap bir önce. Ondan sonra... Ya aşı zaten bu da karşı. <gülüyor> <Gecik. Kaplar> karşı. <gülüyor> Şimdi veki <gülüyor> ve meclis personeli 762 vekil ve personel aşı olmuş mecliste. Yani bunun kaçı milletvekili, kaçı personel o belli değil ama e, şu andaki şey o. Gülent Arıf, Çek, bundan ondan sonra Abdülkadir, Su Kemal Anadol, İlhan Kesici başta olmak üzere birçok vekil. E, ve aşılananlar arasında. Aşılananlar bunlar evet. Aşı yapmış olanlar. İğneden korkmayanlar. İğleden, sen nerede yaptıracak? Hadi yaptır artık canım. Şeyi geçecek Yaptıracağız, yani. Yaptıracağız. İşleri şey yapamıyoruz. Ayarlayamıyoruz. Halinde yaptıracak mı? Olacak mı halinde? Olacak. Ben zaten ona cesaret olsun diye oluyorum. İğneyi millete dönüyoruz demiş zaten şeyler. Aşı olan milletvekilleri. <gülüyor> Çok acıdı demişler sonra. Hmm. İnşallah bir sağlık ocağa gideceğiniz sağlık ocağında duymamışlardır bu dediğim. Siz millete dönün isterseniz diye böyle bir şey olabilir. Sinirlenebilirler yani. Prens William biliyorsun. Tahtın yeni varisi. İşte Bağdat Hırsızı da stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. O, hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Laksızlar Robinler. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptı sabah kadar? Vallahi var ya, hakikaten ee, zor oldu. Uyumadın mı? Ya bir noktadan sonra. Uyumamışım. Bir noktadan sonra biz gece boyunca nöbet tuttuk kendi evlerimizde de olsa ben uyumadım. Ege'de uyumamış. Vallahi uyumadım ha. Yalan söylemiyorum. 2'ye ya. kadar yatakta uyumadım. Ondan sonra gittim 5.30'a kadar salonda uyumadım. Beş sonra uyumuşum. Beş buçuk. Yani ben zaten de üç saatte gelirdim. gözümü şey diye açtım. Hırsız girecek, bizi meme kalkmalıyım diye böyle böyle açtım. Senin anlattığın şeylerden sonra. Oo ben çok güzel Sabah sistem karım. buldum. Ne buldun? Girdiği camın önüne alarm sistemi kurdum bir tane. Tabak hemen arkasında da reçel kavanozu. Cibar Ayakları yaparsın diye mi? <gülüyor> tabii. Şartlanmayı öğretmeye mi çalışıyorsunuz? Ha, e, tabii canım o oradan şey yapınca itirince reçel kavanozu yere düşecek. Tabakta onu yalarken berberinde. sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seleyacaksın oğlum. Malın mülkün gitmiş bir de yerler mi batmış olacak yani. Aman vardı. ne yapalım. Aman, paralar <gülüyor> gitmiş. İyi yerlerde batmış. <gülüyor> aşağıda mı yattın yukarıda mı? Yatak olanı mı yattın? Ya aşağıda yattım tabii ya. Yukarıda yatılır mı? Zaten psikopat oldum. Her harekete şey diye duyarlı sensörlerim açık. Kediye eve, bir yandan bağlayasım geldi. Senin eve girmeyeceği belliydi canım. Sen niye bekledin nöbet tutun ya? Canım arkadaşlarıyla düşün şimdi girdi. Ben geçen buraya girdim. Yok kahveye gittik akşamleyin de. Ak akşam kahveye de gitmemişti. Pavyona gitmiştir büyük ihtimalle. Tabii aldı güzel bir nakit aldı. Yani. Güzel bir nakitle. Ondan sonra orada sohbet muhabbet falan geçince. Ya nereden abi işte. Bizim burada şey diye benim adıma da bir şey koymuştur eminim. Ege, bu arada Don şey, veya sen, donsuz diye Senin evine girmeyeceği belliydi diyorsun ama <gülüyor> Bizim evimize gireceğini biz nereden çıkardık e Sıra bizde çünkü abi Ben sıramız aldım abi Aynı eve üst üste girmesi ihtimalini düşünürsen Ben sitede de onu söylüyorum 263 tane bina var Ben ikinci oldum e, ...numarasını vermek istemediğim e, birileri... ...hedef oldu. göstermiş sayılırsın Fahir. Sayılır. Geri kalan 261 düşünsün diyorum ben. Sıramı saldın valla. Ama öyle diyorsun ama onların düşünmesi yüzünden... ...sen uyuyamadın gece Ya uy, uy, Uyumuyor ya. uyumuyor. Hakikaten uyumuyor yani. Çok zor bayılmışsın zaten belli bir noktadan sonra bayılmasın Peki, yani. Peki neyle uy uyudun? Mesela koltukta tahmin ediyorum... o ...senin işte televizyon karşısındaki divanda... Divan ...yattın yanın işte neyse var. Sedirlerde yattın. Sedirlerde yattın. Yanında ne vardı? Yanında derken... Bir bıçak terkli. mı zopam mı? Zopa mı vardı bıçak mı vardı? Bir şey Sadece mi vardı? Sadece bir zopayla kendini <gülüyor> kurtarabileceğini zannediyorsa yanılıyordu. Öyle ne var san. ilaç mı aldın yanına? <gülüyor> <gülüyor> İçeceğinin bir şey mi? Meyve koydum meyve soydum. <gülüyor> Akşam ah, bir içe çünkü Bıçağın ucuna takıp vermek için. <gülüyor> elma soyma sen, <gülüyor> elma kararır ayıp olur. Çünkü. Tabii şey yapmadım canım. Ama gece gece giriyor şimdi oranın buranın evine aç bir ilaç küçük bir sandviç yaptım. Hı hı. E, işte girdiği zaman şey yapacaktım ya. Tabii bak, oktay baseball sopası Ciddi mi diyorsun? Ee, e, bugün artık normal yatağında e, yat ya. Bugün. Fay, Hiç... kakay yerinde ya. Nasıl yerinde yat okta yerinde yatmıyor. Ben diyorum işte, bir gün önce olsaydı, ah baran, ah bu baran bir gün sonra kalacaktı bende. Ha iki kişi olsaydınız bari Baran bir gün bir önce bende kalmıştı da aşağıda. Her biliyor zaten kim ne zaman kalır. kimin nerede ne zaman kaldığını çok iyi biliyor. Beni takip ediyor. Yani ya böyle Baran'ı takip ediyor bence iki ihtimal var. Vallahi bilmiyorum ya. O ben... zaman Baran dönüşümlü kalacak. Biz bizde evet, kalacak. İnsan da kalacak iki <gülüyor> <gülüyor> Bizde kalsın. Sonra da bize gelsin. Vallahi yani Baran'ın hoşuna gider ben size söyleyeyim. Vallahi çok uykusuzum ya. Gel. Ben de uykusuzum zaten. bayılmasın be saat 5'e kadar. Ya beş değildir de yani en son baktığımda dört buçuktu. Hadi ya ve ortada hırsız yiydi. Ya bu hırsızlar Hayır, de evi otele çevirdiler ya. Kendi kafalarına bir saatte geliyorlar istediği ya. İstediği zaman geliyorlar istediği zaman gelmiyorlar bir de ya. Bu nasıl iş? Bir de bir saat ilerledikçe şey alıyorsun. Aa, şimdi esas onların saati gelmeye başladı. <gülüyor> Uykum gelmeye başladı. Televizyon <gülüyor> falan açık mıydı peki içerideyken? Tabii ya. O zaman gelmez, gelmez ki. ki. Hadi. Ama hırsız da şey diye düşünür. Güzel ya, kaykeli Attılar... programı açtım canım onu seveceğim. <gülüyor> televizyonu açık bıraktılar beni kandırmak için diye düşünür. Esas o zaman gelirmiş. Yallah gelir. Ama bir gün önceki uykum hakikaten uyudum en güzel uykulardan biri herhalde. O herhalde spreyimi sıktı ne sıktıysa artık. Üfledi diyorlar ya sprey değil de o, o hırsızları bir şey verir el uyktu. veriyorlarmış. O elini sürünce böyle uyuyor musun? Kulağına kullanılan bir şey mi acaba o sprey ya? Tabii Hırsızların ku, riva, kullandığı rivayet edilen bir şey var ya. Sprey sıkıyorlarmış. <gülüyor> Topuğunuza. Ameliyatlarda niye öyle spreylemiyorlar? Sen de ameliyat oldun. Yok öyle edelim. bir sprey de ondan ya. Spreyle adam bayıltma diye bir şey Herkes var mı? Herkes var olduğuna inanıyor ya. Ona bakarsan söylenen bir şey daha var. Makineyle arıyorlarmış. Sanki evet, mobuların şey pirinçlerin için hep arıyorlarmış. Valla, genelde cüzdanlara bakıyorlar. Bir takım ortadaki şeyleri de görmüyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani. Firehers sizi de biraz anlayışla karşılıyor. Tabii yani adam var. hiç tanımadığı birinin evine giriyor. Nerede ne var bilmiyor. Bir de yaptığını açıklamaya da dikkat et. Şimdi hala evinde çalınacak şey olduğunu söylüyorsun. Yok. Yani. Kırdım attım sinirden. Bir takım şeyleri de görmemiş. Önemli bir takım ha. şeyleri değil. Önemli değil canım. Ölemsiz dandik bir tane kamera. Ya, yoksa önemli olacak bir şey yok canım. Hayır benim anlamadığım şey sen zamanında e, hepimize bir hayat dersi vermiştin. Belli bir mektara geçen parayı ayakkabı içinde tutman gerekir demiştin. Ne yaptın evde cüzdan içinde mi tutuyordun sen onu? Ya evet işte nasıl bir dalgınlık insan bazen böyle oluyor. Yani... Doğru. Top ayakkabı için de tutsaydım. Ayakkabı, ayakkabı lazım diye düşünüyorum. Aha, aha, Dexter sarhoştur canım. Dexter sarhoştur. Dexter'ın i̇şte Dexter... Dexter son bölümünü yüzeyip yatak Sonra son bölümde yaşanan şok... Onunla beraber kendine geleme ve hayattan kopuş. Doğru. Bu aralar kimle konuşsam zaten Dexter'ın finalinden bahsediyorum. Herkes üzgün. Ben, ha, üzgünlüğün ötesinde şey diyordum. Bu bunun üstüne fi, dizi çevrilmez. diye böyle oldu diye gerçekten hani bir insan evladının çekebileceği tamam, en güzel tamam, dizi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Doğru. İki bölüm seyrettik dün. Başladınız mı? Başladık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş sevaz mı tokay? Bir süre oktay. daha müsaade edin bana ne olur. Yavaş sevaz olacak şey değil oktay. Ya, sen bir kadar iki günüm var oktay. Gün başına en az 5 bölüm seyretmen lazım Oktay. Ne yapıyorsun Fahir? Hesap yapıyorum Oktay. Bundan sonra hep hesaplı kitaplı davranmaya karar verdim. İngiltere e, tahtının şeyi kim? William William William William. William, William, William, William. Prens Charles ne oldu? Nanaykent. Aa, daha, ne yaptı? Ya. Yaladı, bil, mı? Bil, canım, Al, yaladı mı? Tabii yani canım. Yaladı mı? Ha prens. abicunu mu yaladı? William, olduğunu ortaya, William olduğu ortaya çıkmıştı zaten. Netleştim o. Da... o. Geçen haftalarda öyle bir laf olarak ortada dolanıyordu. Ya ama benim fikrimdi bu. Ya önce, Anca zaten hmm. laf olarak ortada dolanıyordu. Hmm. Ama ben dedim ki prens Charles olmasın. O dedim aklılarımızdaki prens olarak kalsa. Ölümsüz prens. Nasıl hmm. mesela Little Prince var ya. Sen Dal York dükü olarak <gülüyor> duruyorsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Dal York dükü böyle demişler. De bütün <gülüyor> şey yapmıyoruz. Onu ciddiye alalım demişler. Ay abi yani şimdi prens Charles kral bir esprisi kalmaz. O esprisini kaybedecek. O esprisini. Ne mi? esprisi? Esprisi var şu anda. şu anda. <gülüyor> Prenses Charles'ın bana iki tane, Dünyanın, iki tane bir tane esprisi. Yani en uzun süre şey olan ne derler? Veliaht prens. prens. prens. Hayır, kral de, olamayan prens. Prens, prens. Kral olamayan prens. Bununla ilgili. Ya bir insan daha... veliaht prens diye geçtikten sonra veliatlığı kalkar mı başından ya? Veliaht ve Ben çok hakim değilim de şey yani monarşide birisi bir veli attı hakkı varsa onun özlük hakkıdır. O gider mahkemeye verir ya. Gerçi kralı nasıl mahkemeye veriyorsun? Kralı Hayır, değil, hangi kraliçe... mahkemeye veriyorsun bence daha kralı verebilirsin. Kraliçeyi veremiyorsun. Süt anne. <gülüyor> Süt mü kesiyor? Süt keser. <gülüyor> monarşide öyle bir şey var. Süt keser kan konuşur. <gülüyor> v prens yazıyor ya. He. V v -Vekil, Vekil prens gibi düşün sen onu. He. <gülüyor> T prens. Turbo prens. <gülüyor> Bir de başka ne vardı ya? G Di prens D var. D Dizel prens. G prens var. O ne? Gerçek prens. Gerçek prens. Başka ne vardı? Y prens. E ya bir de oğlunda oğlu madik atmış oldu ya. Oğlu madik mi atmış oldu? Ha. Oğlumun yaptığı bir şey yok ya. Baba sen otur ya. E ne diyecek? Kraliçe diyor sen olacaksın kral diye. Ne diyecek? Kraliçe ne karışıyor oğlum? ne alakası var ya mı diyecek? Baba ne ya? Amma ne alakası var mı diyecek? Ne diyecek yani? Amma dedi ya. Amminim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. De o da gitsin babaannesine. Tamam işte babaannesi Hayır, diyor zaten sana. Hayır prens sen gitsin babaannesine. Ana kraliçe hayatta diye mi? Ya böyle böyle yapıyor annem Ya Hadesin. Ana kraliçe gitmedi mi ya? Ana kraliçe Ana diye geçmiyor. Ana kraliçe. Kraliçe e, Elizabeth'in annesi. Ana kraliçe ne tabii canım. Kraliçe Elizabeth'in annesi. Film o, şey, Bir film. tane daha büyük kraliçe yok mu ya? Ya ne olacak sana ana kraliçe? O zaten o senin, sen din, o senin dediğin kral Filip. Kral değil de işte o Prens Filip. Filip'e gitsin o zaman. Annem, babam böyle, annem böyle yapıyor. İyi ya diyorsun. Yok mu hiç? Başka böyle Danimarka prensine gitsin. Danimarka prensi gidersin. şey gider. zamanında. <gülüyor> Avatar'a gitsin bir yere gitsin ya. Ne ya olurdu? işte bu hazırlanıyor. Ne oluyor bilmiyorum artık. Bu mesela kraliçenin ne? bir takım anıları sabah... var ya şeyde. Ha. İşte savaşta şunu yaptım bunu yaptım. İşte arabaları tamir ettim ata bindim şunu yaptım. Herhalde bu işte çağımızın bu dünyanın bu önemli günlerinde bir şeyler yapmış olmak için bilmiyorum. Evsizlerin ne? hissetini anlamak için birkaç geceyi dışarıda geçirmiş. İlla ki e, nasıl hissettiğini Londra'da anlamak mı? için öyle yapmak mı lazım ya? ya işte Bu geceyi dışarıda geçeceğiz, Disko'ya gideceğiz falan mı demiş yani? Yok ya sokakta yatmış bayağı. Ne? Ne olacak şimdi herkes yatıyor sokakta. Sokakta de ama o, o, oktay şeyin bahçesinde yatıyor. Buckingham'ın Buckingham bahçesinde. bahçesinde yatıyor. Üstü cibinlikli meminlikli altında. Etrafında dedi. muhafızlar birisi üflüyor devamlı paçasından içeri sıcak hava. Vallahi şu şey e, temsilinin üstünden geçen köprülerin birinde... Emma dibinde yatmış. Öyle bir parkta bahçede bir şey yok ya. Yani. Burada Tulum var. Artık bu fotoğraf yalandıysa tabii bilmiyorum. Pardon çok özür dilerim de şöyle biraz o tems üstündeki köprünün diğer köprülerin üstünde de bütün neydi ya bu Scotland yat mıydı? Bunların. Evet. evet. M -I 6, Emma var. Evet, M -I komple onlar da orada yatıyorlarmış zaten. Zaten gece soğuduğu zaman bakmışlar hava soğuduğu zaman hemen heriye sokulmuşlar böyle. Etrafında sıcacık bir halka oluşturmuşlar. sizlere yardım sağlayan bir dernek varmış. O derneğin başkanıyla uyumuş. Dedim abi birisi Kız ısıtmıştı. mıymış erkek miymiş? <gülüyor> erkek canım. O bak. Ya o şey değil onu artık onu. O bakılmıyor. kaynağı olarak düşüneceksin Ege'cim doğada böyledir. Doğada kaldığın zaman Kadın birbirine... Kadın erkek bakmıyorsun Kadın erkek bakmaz. Isı kaynağı neredeyse sokuluyor musun? Sokulacaksın. Somuracaksın bütün ısıyı. Öyle düşün şarj edeceksin emeceksin yeri gelecek bunları yapacaksın peki ne yapıyorsun hava durumu hazırlıyorum Fahim ne oldu rahatsız mı oldun <gülüyor> Bir haftada abi görüşmüyorsunuz abi. hemen görüşünce kavga ediyorsunuz ya ben Aa, bu abi. evden ayrılmak istiyorum yeter sen de nereye gidiyorsun <gülüyor> Aa, eksi 4 Allah dereceyken ne yapacağım stüdyoda ya chat yapıyorum Ne bileyim hmm. orada dönmüş arkasına pıtır pıtır Ya tamam pıtır. ama habere devam ediyorum ben Allah Allah. Havanın kaç derece olduğunu merak etmiyor musunuz? Ben hazırlıyordum işte onu Ben biliyorum kaç derece Hayır William Londra'da gece, gece <gülüyor> yatarken Kaç <gülüyor> dereceymiş? <gülüyor> Nakıs 4 <gülüyor> William'ın soğuk geceleri kaç dereceymiş? Fahir bildi işte bravo İngiliz <gülüyor> Pis çingene mı? bundan sonra suç olacakmış. Pis çingene demek. E olsun artık ha. Tabi. Pis... Ben, ben şeydi yasak diye biliyordum zaten. Yasak değil de cezası var diye biliyordum Peki, bunları. Yokmuş yani. Şey karşındaki uuç köpek diye cevap verdiği zaman o şeye girmiyor. O serbest. Bizi, o serbest. Pis çingene demeye kalmadan zaten e, sadece çingene demekte de hakaret olarak algılanıyor ya. Biz romanız diyorlar. O zaman roman diyeceksin yani. Öyle mi? Çingene Tabii, demek çingene mi? demek de zaten aşağılayıcı söz olarak kabul ediliyor. Yani. Ayrımcılıkla mücadele komisyonu Süper e, komisyonmuş ya. Kurulacak meclis bünyesinde. Etnik ayrımcılığın yanı sıra cinsiyet ve dini ayrımcılıkla da mücadele edecekmiş. Pis çingene, Ermeni dölü, Yunan tohumu. Ondan sonra Rum ter tohumu. Terörist, Kürt. Ha. Başka. Bak bu ifadeler e, şey yasayla Bunlar tarihe karışıyor artık. Ondan sonra baş Elinin hamuruyla karışma. Mesela. Hamuru kullanan var mı hala? Bir avuç, var hayır, maalesef var. Bir avuç hamur otur yerine de bunlardan biri mi olacak? O zaman şeyler de toplarlar yani, stadyumlardan da. Hakemin cinsel tercihine yönelik tazirat yapıldı. Tabi, o da, o da Efendim, Ne yok. bileyim orada amigo davula vurunca tokmak atacak diye biz de isteriz. Mesela bağırdık diyecekler. Ne yani. evet, yani, vallahi o kadar kadın arasında yanarız be. Başka ne var? Kadının aklı kısa olur. Bu lafı eden var mı diye ben şimdi şaşırdım. Onu mesela hemen götürecekler. Stadlarda bazı ifadeler yasaklanıyor. Hangi ifadeler ama? Sloganlar. Tahmin hocam bizi de mahadur etmesinler. Ya bu en son Diyarbakır Spor maçında e, tribünlerden atılan şeyler vardı ya, sloganlar vardı ya işte. He. O, o tip şeyler yasaklanacak. Ayrımcı ifadeler kullananlara karşı ciddi yaptırımlar gelecekmiş bu komisyon kurulduktan sonra. Ne zaman kuruluyor? Yılbaşından sonra meclise gelecekmiş. O zamana kadar istediğini söyle istediğini. İçinde kalmasın. Yılbaşından sonra yasak yani. Bir normal hayatımızda da kullanabiliyor muyuz? Lanet olası hırsız falan gibi. Pis lanet var. olası hırsız diyebilirsin ama yani işte Öyle, onun ama işte. etnik kökenine, cinsel tercihine falan yönelik kullanamazsın. Ha ciz, cinsel tercihine yönelik herhangi Mesela gibi. lanet olası heteroseksüel hırsız diyemez. Diyemez, diyemez mi ona? Diyemez. Llanet Çünkü olsa... ayrımcılık yapmış oluyorsun o zaman. Ha. Lanet olası homoseksüel dediyem ya. Yani. Onu zaten demede yani. Hayır yani, homoseksüel hırsız diyemem yani o mesela onu da diyemezsin yani. Hayır, Niye diyorsun onu ki? Da onu da diyebilirsin ama şey olarak diyemez. Hakaret olarak kullanılamaz. Ha, ha, hakaret olarak. olarak diyemem evet. evet hakaret amaçlı değil canım zaten. Lanet olası kısmı haricinde. Ama lanet, yani, lanet olası, olası demesen etroseküel hırsız mesela diyebilir misin onu bilmiyorum. Bir ha. de senin dublajını kim yapıyorsa onunla konuş. Lanet <gülüyor> olası yani biraz şey oluyor. Kahrolası falan diye de şey, <gülüyor> a hareketine uygun olarak çevirsinler onu. Nalet de diyebilir mesela Artık etki etkiyi artırmak için. Nalet ettim. Nalet. Melun de Melun. Melun çünkü ben muştaki durumuna düştüm <gülüyor> için beni muştaki durumlarına düşürdü bu yaştan sonra? Beni muştaki kuyularda merdivensiz bıraktın. <gülüyor> beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Doğru muştaki. Evet. Kuy, kuyuya ne merdiveni ya? Tekrar. Kuyu kuyuya indim indi ama neyse ki merdivenim var. Ne garip e, kuyu kazanlar yani. nasıl çıkıyorlar? Şeyde? Kuyuyu kazdın. Kuyu Niye kör kuyu kazıyorsun o zaman? Daha kaz demek ki işim bitmedi. Ne demek kör kuyu? Kör, kör kuyu, kuyu ne? Bitmiş kuyu işte boşu boşuna kazmış Ama ku... zaten su, kuyuyu kazarken su hemen şey olmaz mı? Garantisi yok mudur ona? Su çıkmaz. Kuyuyu kazacak parayı almayı olur. biliyor ama. Efendim bu kuyuyu kazdık. Arasında, e, su yok. Ee, e, bir daha kazalım isterseniz verin parasını diye öyle olur mu? Ya artizyancı çağrısı o zaman. Ateziyen. O zaman evde pancar motor. Ya. Bitti gitti ya Bancar senden motor. alası yok. Domates salça bir de. O zaman isterseniz sizi alkışlarla uğurlayayım ben. Nereye? Çünkü az önce bir hazırlığını yaptım güzel bir köşe var. Onu dinleyicilerimizle paylaşmak <gülüyor> istiyorum müsaadenizle. Bir anla değişir vaziyette. Yani. Vericiye yüklemeyi de tamamladım. Ee, şu anda tam vericilerde. Ee, tam güçle şu anda yayınımıza başladık. Valla bu ne rahatlık ya. Oho. Oho. Teker teker. Ee, yaşlandık artık. Oktay'cığım öyle elimizde kahvelerle koşamıyoruz stüdyolara. Valla elimizde. Ağır ağır yürüyoruz. <gülüyor> Valla öyle. Ben gene bir her tarafı kontrol ettim. Kapıyı bacıyı kapattım. Ne oldu, ne olmaz abi. Anahtar üstünde bırak fire. Magnum çubuğuyla geliyorlarmış. O, o tecrübelerini anlatır mısın Fahir? Tabii. Ee, şimdi bu magnum çubukları var ya. Evet dondurma çubukları. Dondurma çubukları. Şey yapıyorlarmış. Şimdi normal e, anahtar. ben bütün dinleyicilerimize de bunu söylüyorum. Şimdi bu... Mesela bu anahtarlar var ya. Evet. Eskiden siz yapar mıydınız bozuk paraların üstüne ee, şey Şiyata, yaparsın. Şey, Atatürk resmi, Atatür resmi çıkarmak için böyle kara kalem çalışırsın. Tık evet. diye. Aynı sistem. Aynı sistem. Ne yapıyorlarmış? Magnum çubuğuna Ana anahtarı Anahtar çıkıyormuş çubuğun içinden. bu şey yapıyorsun. Anahtarı yapıyorsun. Anahtarın üstündeki deliklerden or oradan çıkıyor ya o deliklerde. O aynısını magnumun üstüne yaptığın zaman açıyorlarmış diyorlar. Tıpta öyle bir şey yok diye bir açıklama yapılmamış mı ya? Yaparlar. Yapıyorlar yoktur. otomotiv sana araba anahtarları için diyorsun değil mi bunu? Araba, ev, iş yeri. <gülüyor> Evin anahtarını napsın adam zaten evde. Yani ne yapacağım? A çalmıyorsun işte bak sen zannediyorsun ki ha çalmamış anahtar içim rahat gobeğini değiştirmiyorum. İki gün sonra geliyorlarmış Oktay. Ne yapıyormuşsun o sırada bütün arkadaşların şey mi diyormuş? Bu adamın evine yapsız bütün mal varlığımızı bu eve yiyelim diye. Ya olur Oktay öyle deme ya. Ben artık her şeye inanıyorum. Bana da çok mantıklı gelmiyor. Bana mantıklı gelmeye başladı. Bana her şey artık çok mantıklı gelmeye başladı. Bütün ruh halim psikolojim uzun. Eee aldın mı önlemini? Aldım. Ne yaptın? Bütün evde ne kadar... Mademem çubuğuna karşı nasıl bir önlem <gülüyor> aldın? Bütün dondurmaları yiyin. Ya ben şunu söylüyorum. He. Öyle yiyoruz ya dondurmaları. Evet. Çubuklarını <gülüyor> kırıp attın ya. Çünkü mesela şş. alınacak en iyi önlemde bu bence. Şampuan şişeleri bitince de onları da böyle eğin büyüğün öyle atın. Çünkü içine kaçak şey dolduruyorlar. <gülüyor> Yaparlar Allah ım. Yaparlar ben artık hiçbir şey şaşırmıyor. Valla <gülüyor> ben psikoloğa gideyim mi? Psikoloğa mı? Ya bence git git tabi canım. Yani... psikolog git, psikiyatriste git. Ya yani... o kadar para gitti. Bir de üstüne psikolog parası veremeyeceğim. Hiç kimse de kusura bakmasın. Söyler misin Ben de yalnız baştan söyleyeyim. Para yok dersin. Valla kırtasiyeciye söylediğim gibi. 4 lirayı çıkartamadım dünya. Tabii Böyle ya. bir mağduriyet var. Fotokopi çektim fotokopi parası yoktu bozuk para ben de şey dedim ayıp olmasın diye kredi kartıyla vereceğim ya bir de havalı kayamalıyım bari. Aa, şu kalem de arka pardon, pardon 35 yaşında adam olarak ne fotokopi istedi sen ya. Müşteki olduğu için Müşteki biz... olduğum için müştaki... o müşteki olduğumun 3 tane fotokopyasını istiyor. savunmasını, bilmem nesini. Aa a, tabii. E, tabii. Ya olarak yapması için şey e gibi <gülüyor> yani yani hakikaten yani. hayatında hiç müşteki olmadın mı? Olmadım. Ya. O şu kırlangıçlar arasında bir şey vardı, çatışma vardı. Ben tarafsız müştaki kaldım. Müşteki yakınıcı demek ya. Sürekli yakınırsan Şikayetle müşteki olursun. Hayatta müştak, da müşteki müştak. olabilirsin. Başına kötü bir olay gelmeden. Mızırdanan adam diye geçiyor. <gülüyor> Öyle, müştü, mızır, müştü, mızırdak müştü, adam yani. Müştak, müştak, müştak, müştak deyince müştakliği. Ondan sonra da çıkarttı parayı şey diye kredi kartını uzattım. Kaç lira efendim? Dört lira. Ee, kusura bakmayın ee, kredi kartıyla vereceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çalışmıyor aletler deyince nasıl ben orada... Ben ama ben orada müştak, müştak diye başlasaydım. Müştak, müştak, müştak. Zaten Akça çocuklar benim etrafımda halka oldular. Parmaklarıyla göstererek diye etrafımda dolanıyorlardı. Ne yaptın? Annene gidip ağladın mı? Çocuklarla kavga ettim. Ve parasını çağırmış. 2,5 lirası vermiş. Onu da çağırmış. <gülüyor> Onu da aldılar. Onu bugün da al. bugün o şey gidiyorsun Kırtasiye'ye fotokopiciye ya da neyse. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Çok enteresan değil mi? Dün neydi? En uzun gece değil miydi? Fahir en uzun günü. Pazartesi günüydü. 21 Aralık gecesi 21, 21, gece yani. 21 miydi o gece girmişti. Işte. Of oh ya bir an için işte o kadar korktum ki En uzun gece ya? girdi abi En hı uzun hı. gece mi girdi e en be? uzun gece girdi abi Pazartesi gecesi en uzun gece işte Fay bence psikoloğa git sen ya Pazartesi. Yazdırırsın sonra sağlığını kazanınca Tekrar para kazanmaya başlarsın nasıl Ne diyorsun Fay o en uzun geceyle ne alakası var En uzun gecede girdi bana <gülüyor> Muştakiyi oldu En uzun gecede beni muştakiyi ettiler Geçmiş olsun <gülüyor> balonla kayboldu yalanına 42 bin dolar ceza gelmiş. Muştaki, muştaki, muştaki demiş ve mahkemeye <gülüyor> mi girmiş? Ya bu işte bak Amerika'da olsaymış demek ki Gökhan Özen şu anda hapislerdeydi. <gülüyor> Amerika'da reklam için 6 yaşındaki oğullarıyla e, balonla havalanarak kaybolduğunu söyleyen çift. Ne, siz bir neyin reklamını yapıyorlar? Ya şey İğrenç onları. ebeveyn ünlü. olduğumuzu mu? Bu adam yani ünlü, ünlü mü ya? Ünsüz. Ünlü. Mi Ünsüz. Mi? Ünsüz. David Lane. Avukat gerçi bu. Avukat David Lane. <gülüyor> bu adam ünlü değildir büyük ihtimalle. Ay biz de boşanma davamızda şu çocuğuna hakim, e, sahip olamayan avukata gidelim mi diyorlar yani. Nedir bunun şey reklamı? Yok, yok ya avukat çocuğuna sahip olaman değil Bu ailenin avukatı bu. Ha. Ha. Ya, esas aile Falcon Hinn diye bir adam. Falcon, Falcon ailesi. Falcon Hinn. Hinn ailesi. <gülüyor> ay, avukat David Lane ba balonla havalandığı söylenen ancak evin çatısından çıkan Falcon'u kurtarma operasyonu masrafı olarak Richard Dean çocuğun adı Falcon olmuş. Richard Dean ve eşi Mayumi'nin 42 bin dolar ödeyeceğini söylemiş. Oh canıma deysin. Gerçi mahkeme kararını net bugün açıklayacakmış. Bu 42 bin dolar bir olasılık. Yuvarlar mahkeme benim bildiğim 40'e falan hallederler onu. Amerika'da yargıya intikal etmiş olaylar hakkında rahat rahat konuşabiliyoruz diye ben Yargı bana. ama karara bağlanmış 42 bin. Yani şeyini da. ödeyeceğiz işte falan fıstık diye. Onu hesaplamaları yapıyorlar canım. Kaç tane şey var işte. Bu ee, şey ekipleri sıvat mı artık neyse neyle geldiler onu kaç metre halat kullandık ne yaptık ne ettik falan onların öyle kumanyası mumanyası hepsi çıkacak iyi deymişler adamlar iyi e, ya çok geliyorlar yani ha? nasıl ya? kalabalık, kalabalık nasıl, geliyorlar kalabalık her geliyorum. damdan bir tane iniyor nasıl buldular acaba çocuğu çocuk... damda bulmuşlar işte abi damda mı Hı -hı, damdaki çocuk diye çok güzel bir şeysi vardı ona. bir de sıvat nereden iniyor iple daha adam yukarıda gezdiği düşünüyorum helikopterden ha, geziyor helikopterle İple şeye mi iniyorlar? Balona mı iniyorlar? Ne bileyim bir yere Balon iniyorlar. değil ya balon yok. Balon yok zaten balon yok. Balon, balon, yok. Yok. balon yok çocuğu bulmuşlar çatıda. Sıfat taksiyle gelseydi o zaman. Damla'nın inme var mı abi? Ama hiçbir zaten inme. en büyük sıkıntı da orada çıkmış. Bir kısım şey almış fişi almış bir kısmı almamış. Taksi fişleri demiş. 70 tane taksi fişi var demiş. Hepsini toplasan zaten 25 bin dolar demiş. Nasıl hesaplar yapıyorsunuz demiş. Ova ama. Ee, hesap mı Hesap kolay ya, işte giriş dönüş 17.5. 17.5, 35. Oradan hesaplaştı. Işte. 35 dolar, doğru. Çok teşekkür ediyorum ikinize de hesaplarınızla günümüze renk reng katmış. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. en çok seven stüdyoya en önce girendir sevgi dinleyiciler ve işte bir kez daha Stüdyolar mikrofon başında. Bazı mikrofonlar sahipsiz kalmışlar. Çitin bir kış rüzgarında adlanan kuru davlar gibiler. Onlardan birinde hafif ha, ha. bir yeşerme, bir filizleme var. Hoş geldiniz Tayyip Bana tomurcuk de bundan sonra. Tomurcuk sen de bana ıraz raz da mevzudurdur. Razım. Rızage <gülüyor> Kayacan ve işte karşınızda. Bir çiçek daha açıyor kış ortasında bir kardelen adeta Oktay Demirci hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurun efendim o zaman. Müstakif Fahri Örç mü dediniz onu? Müştaki... Razı geyi duyunma. Fahri duymadım. Ne dediniz <gülüyor> Tomurcuk? Tomurcuk. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. <gülüyor> Aa, Avrupa donaymış ya. Avrupa donuyor diyorlar vallahi Hakikaten herkesler e, şey, sıkıntı yaşıyor. Bugün Milano, Efendime söyleyeyim İtalya, Almanya, İngiltere, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu tamamen karlar altında. E, buzlanma yüzünden hakikaten büyük sıkıntı yaşıyorlar ve bize doğru geliyormuş. Soğuk hava dalgası. Soğuk hava dalgası bize doğru geliyor diyorlar. Hayatta sevmediğim bir dalga varsa o da soğuk hava dalgası. Sen ne tip dalgaları daha çok? Yağmur. Yağmur veya sıcak hava dalgası. Ee, hakikaten Fransa, Polonya, Ukrayna soğuktan hani hayatını kaybedenler var. Ee, Almanya'da kar yağışı iyice zıvanadan çıkmış. İngiltere... Eksi 30 falan diyorlar ya. Eksi, eksi 30, 30 diye bir şey. 40. Doğru mu Avrupa Almanya'da eksi 30 olmuş. Daha ne olacak o eksi zaten 5'ten sonrası bana hep aynı. Ha eksi beş ha eksi otuz. Bir şey 30. hissetmiyorsun ya. Ha, Hep uyuşmuş, sen öyle. bir kombi sisteme geçmiş bir insan olarak. ne işin var eksi otuzlarda? Ben şöyle ya. söyleyeyim eksi beşle eksi otuz arasındaki farkı o kadar net hissedersin ki. O Saya. O şeyin efil efil efil uyuyama. Hadi ya. O o gaz sayacı nasıl olur biliyor musun? Rrrr Böyle. Rrrr. Rrrr. Bir de içinden şey gider. E, canından can çekerler, kanından kan çekerler. Etimden et koparırcasına sayacı yükleme yaptım <gülüyor> geçen gün. Vallahi Merkez evet. Merakli sistem... Sayaçlara bakıyorlarmış. Kimin daha çok varsa doğalgazı onun evine gidiyorlarmış. <gülüyor> Diyorlar. Merakli sistem e, kullanan bir apartmanın bir sakini olarak, bir ferdi olarak... Sakin. Evinize evet. kombi alsak... Evet. Bağlantılarını yapmadan çalıştırabilir miyiz kombiyi? Yani evet. çalıştırmak derken böyle göstergeler falan yanar mesela 40. Oo bak 50'ye getiriyorum falan diyor. Ben onun etkisi olacağını düşünüyorum. Bence size de en çok yakışacak şey ne biliyor musun? Ne? Retro tarzda bir şey yapacağız sana. Kombi mi? Hayır, katalitik soba. Çok havalı olur. Veya katalitik. yağlı radyatör. Yağlı radyatörü hareket ettirmek çok zor ya bizim izbirde var. Yağlı, yağlı radiyötor hangisi çok ya? ağır? En ağır olanı <gülüyor> işte. Radiyötor göründüğümde elektrikle çalışıyor. Harbi yağlı radyatör Niye yağlı deniyor ne? Ya? Çok... Yağ var içinde yağlısın diyor çünkü. Ha öyle midir onlar? Evet. Aa, çok güzel bir şey o. Ben Oktay'a yakıştırırım hakikaten. Yani. Ama çok, ben katalitik. Abi hiç bir, oktay, katalitik... bir piketici olarak müşteri olarak dinlemiyorsun. <gülüyor> de koku yapıyor Fahir. Koku yapar mı Oktay? Yapar ama yani. tatlı bir koku. Tatlı o. O. Nasıl? O nasıl tatlı bir kafa? Bir uyursun bir daha hiç uyanıma. <gülüyor> ne kadar Sobanın yani? kendine özgü bir kokusu varsa <gülüyor> o, yani o soba kokusu kestaneyle çayla falan böyle özdeşleşmişse katalitiğin üstüne de böyle bir tane bardaklısı koyacaksın falan. Çünkü burada havayı kurutuyor falan diye de açıklamasını yapacaksın. Sohbete bak. Ve onunla dolaşacaksın hem içine. Çok pratik ya. Bak salonu nasıl kırdı diyeceksin. Kırıyor ya Oktay. Mesela misafir i̇şte geldi. Aynı, aynısı ben sohbeti şeyde de yaparım ya. Kombi takarım eve. Oktay valla Küçük bak. Küçük bir kombi. Ciddi söylüyorum annemde katalitik var. Sen espri yapıyorsun şu anda mı? Fahir ciddi. Ben ciddiyim abi. Fahir katalitik koku yapıyor ciddi söylüyorum. Ya Oktay'ım bir şey olmaz. <gülüyor> katalitik diyor adam sana ya. <gülüyor> katalitik diyorum istediğin renge de boya. Full artı full artı katalitik diye bir şey var mı? Var. Vallahi yemin ediyorum. Döneminin en pahalı katalitiklerinden biriydi. Bizim İzmir'de bir Alaaddin diye bir şeyimiz vardı. Bak o da çok güzel. O da tam retro. Ne? Alaaddin diye bir şey. Siz bilmiyor musunuz onu? Alaaddin ne ya? Gazla çalışan bir çeşit e, ısıtıcı. Sen... Alttan gazı koyuyordum böyle. Çok gazı bir şeyi vardı. Gaz sobası işte ya. Alaaddin Gaz sobası ama Gaz tipi falan da çok güzeldi. Alaaddin'i çıkar derdi babam mesela. <gülüyor> Alaaddin'i çıkarıyoruz. Sabahlar çok soğuk oldu. Markası ya. mı Alaaddin'di? He Aladdin yazıyordu üstünde. Böyle çok güzel bir şey var. O zaman markasıdır o. Artık yok herhalde Aladdin. Yani, yani gitti. Çünkü Aladdin atletiklerin karşısında direnemeli. Üretici ustası böyle mıdır? Böyle ekranı var mıydı o Aladdin'in? <gülüyor> Ekran dediğim böyle bir muşambadan bir şey vardı diyorum sana ya. Muşambayla örtü yani. <gülüyor> o da böyle sıcaktan eriyordu devamlı. Havalar 15 dereceye falan düşünce Aladdin'i çıkarırdık biz. Üşümesin diye mi üstünü örtüyordunuz ya? Ne demek üstünü örtünce muşambadan yanıyordu diyorsun? Niye muşambayla? Ya onun gaz yani koyduğunu ne? Yerini... Gaz koydun. Yeri kapağı vardı bir tane. Ne örtüsü? Beni örtün diyordu. <gülüyor> Gaz koyduğun yerin kapağı mı vardı gaz sobasında Ya kapaklı ne? Gaz, gaz koyuyorsun ondan sonra havaya yayılmasın diye onu kapatıyorsun ya hmm. Oradan içinde ne kadar gazın kalmış diye şey yapıyorsun Bakıyorsun o da bir muşambaydı Ne kadar güzeldi yani Alaaddin ne? soba bak çok güzel ben sana bulurum of, onu Yemin ediyorum bak çok samimi söylüyorum o katalitiği çıkaralım Katalitik dediğin tüple çalışan katalitik değil Tabii. mi? Tüple çalışıyor zaten Ben gazla çalışanını tavsiye ediyorum sana Şimdi, Sizin evde bir retro hava var ya o robot oyuncaklar evet, falan Evet tamam Alaaddin daha çok yakışır Aliatini nereden bulacağız abi? Şimdi ben bulacağım sana ya. şey diye markalı şeyler var işte eğer bu marka değilse abislerde çürürsünüz diye reklamlar var. Onlar var. Evet, her yerde onlardan. Aliatini marketlerde. Çaydanlık var. da koyarsın çok rahat. Aa koyuluyor mu? Koyulur. O zaman kestane de yaparım. Tam çaydanlığa göre. Kestaneye uygun mu? Kestaneye bilmiyorum. Aman o zaman sen de şey öğrenci bir şeyine geçeceksin canım o çok retro değil. O anca 15-20 yıl sonra retro olur. <Gülüyor> Elektrikli ısıtıcıyı devir. No canım boş ver, öğrenci evini. O devreyi kesiyor ya devreyi kesiyor onu kapatmaması için yani ha yakmasın diye onu bir de oraya bantlayacaksın o düğmeyi tamam mı onu öyle o şekilde yap ama ben dediğim gibi yani katalitik o bir iki gün kullan bir hafta sonunda özellikle Annem bu hafta sonunda. Anne niye son... kullanıyorsun katalitik? Kullanmıyor canım. Ha var duruyor. Tabii canım bize Oo, Türkiye'de ilk katalitikçilerindeniz biz aile olarak. Fahir Katalitik Katalitik Fahir derler sana Tabii ya mı? katalitik Ben bizim... de niye diyorum ya senelerdir anlayamadım ya. Vallahi çok güzel çok memnun kalacaksın Satmayı mı düşünüyorsun? Satma Yoksa yok gelecek... satma yok bizde satma yoktur hocam Nasıl tüp kullanıyor böyle büyük Tombul şey tüp. Tombul tüp Aa tamam bizim ocakta o da kullanılıyor <gülüyor> Bak Oktay sever tombul sever <gülüyor> Tüp de tombul sever Güzel ol tüp <gülüyor> Biterse değiştiririz. Bir de yani. böyle ince belli olan var üst tarafı böyle genişçe. Onu, onu, sen, onu sen al. Ben reklamını bile hazırladım senin için. <gülüyor> ne? Gerçekten bak biraz dinleteyim mi? Dinlet bakayım. Burada seni üşürken görüyoruz tamam mı? Ondan sonra Fahir kapıdan giriyor. Ne yapıyorsun Fahir falan diyorsun? Ben sana Katalitik Soba'yla ısınmayı sunuyorum diyor. Sen en başta şey yapıyorsun ama sonra Fahir Katalitik Soba'yı açığında birden başlayın. Fahir Katalitik Fahir Katalitik Katalitik Fahir Katalitik Tik tik tik tik tik tik tik tik tik Fahir Katalitik Katalitik Fahir Katalitik Tik tik tik tik tik tik tik tik tik Modern sabahlarda esprilerle, şakalarla gününüzü renklendirmeye çalışıyoruz ama zaman zaman modern sabahlar her şeyi bir tarafa bırakıyor ve sizi hayatın acı gerçekleriyle karşılaştırıyor. <gülüyor> Evet modern sabahlarda bir kez daha acı gerçeklerle karşı karşıyayız. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. Aa. Ya da buyurun İbrahim Bey. Buyurun efendim. Amerika'da bir çift intihar etmiştir biliyorsunuz. Sonra Hı -hı. da onun köpekleri vardı iki tane. Çok sevimli Harry ve Sally diye aç kalınca köpeklerde sahiplerini yemişler. Köpek ne yapsın? E, köpek ne yapsın? Bunlar Yabancı da... birini mi yesin? E, vallahi doğru söylüyorsun. E, bunları yeni hayvanlara yeni sahip bulmak için başvurular yapıldı. 250 tane başvuru yapıldı. Tek bir şanslı çift vardı. Köpekler artık sorun çıkarmıyorlar. Sahiplerini yemiyorlar. Yani şimdi anladığım kadarıyla bu köpekler, sahibini yiyen köpekler var. Evet. Sahiplerini yediği için sahipsiz kaldılar. Evet. Bunlara kim sahip olmak <gülüyor> kim ister? Kim sahip olmak ister? E benim de bu durumda... Aşkı Feflü deyince akla gelen... Behlül, Bilter, Kıvanç. 3-5 kişiden biri. Kıvanç Tatlıku. <gülüyor> <gülüyor> Behlül yeni imajıyla e, bu haftaki bölümde karşısına çıkacakmış hayranlarının. Saçlarını kestirmiş. Behlül niye? Maç iddiasına mı girmiş? İşte böyle bir e, sıfıra yakın. Kaç bu? Üç numara mı? Beş numara mı? Öyle bir şey kestirmiş. Bayağı bir kısa kestirmiş. Nakıs mı kestirmiş saçları? Ve e, bu bölümde maalesef şöyle bir olay oluyor. E, gerçi bunu biliyorduk ama bu bölümde göreceğiz. Nihal ile yakınlaşacakmış Behlül. E, benim de bu durumda... <gülüyor> Çin'de bulunan son Çin-Hindi kaplanını ödürüpüyen bir adam yakalandı. Gizli son çabuk. Çin? Son Çin kaplanını. Çin-Hindi. Çin Çin-Hindi Kap. Çin kaplanını. Çin-Hindi. Çin-Hindi diye bir yer var ya abi. Var canım. Ee, Indoşin diye işte. geçen yer mi? Abi son numunelik kalmış hayvanı koymuşlar işte. Bu da biliyorsunuz cinsel gücü arttırıyor diye bir şey var ya bir, Yazık ya bir takım hayvanlar kutup ayısı cinsel gücü arttırıyor öbürü. Yok ya sadece bir belli bölgesi. Ya, tamam işte kutup ayısının da belli bölgesi. Bu kadar şey olur mu ya totem şey gibi. Onun orasını yersen iyi gelir. Ayağını yersen yürüyüşe iyi gelir. Eee? <gülüyor> Ondan sonra adam ne yapmış etmiş böyle pısmış pısmış köşede en son kaplana bir punduna getirsen şöyle şöyle iki parça Ye, adamı da cezalandırmışlar. Aslında o adamın en güzel cezası şey ya tam bu gücüne kavuştuğunu düşündüğün anda hepsini <gülüyor> <tut gülüyor> <bakan, gülüyor> o kadar biz de geçir. Sen misin o güce kavuşan bak esas sana güçlü delikanlılarımızı gösterelim diye onu hemen seni Çin Seddin dibine götürüp Dizinin Çin Seddin'e genç delikanlılar Çin'de bir <gülüyor> milyar nüfus. Varsa 500 milyon 500 de, milyon genç. Hadi at bunların okulda olanlarına falan 250 milyon rahat vardır ya. 200, 200, 200 milyon rahat yani İşte o zaman Kaplan Niyaman Sen Niyaman diye gerçeklerle Yüzleşirsin. E benim de bu durumda Acı gerçeklere devam ediyoruz Acı gerçeklerdi. Her zaman güzel haberler yok maalesef Bazen de <gülüyor> kötü haberler var İşte onlardan biri 2007'de 105 yaşında ölen e, Brook Astor'u hepimiz hatırlıyoruz. Hatırlaman mı? Bunun bir hayırsız oğlu vardı Anthony. E, New York'un en zengin ailelerinden, en köklü ailelerinden birini e, birinden bahsediyorum aslında. E, i̇şte kaç, iki buçuk yıl sonra ortaya çıkmış ee, Sen Anthony hayırsız evlat Anasını dolandırmış O ortaya çıkmış 85 yaşındaki Anthony'nin 200 milyon dolarlık Mirasına konmak için e, Annesi Bruce Aster'ı dolandırdığı Ortaya çıkmış Nasıl ya. dolandırmış <gülüyor> i̇şte Bir 3. E, eşi Vincent'da Yaptığı evlilik sayesinde Milyonlarca dolarlık bir mirası sahibi olan e, Annesini Dolandırmış <gülüyor> E benim Biraz de sonra. bu durumda... <gülüyor> Nasıl dolandırmış ben onu soruyorum. Evet. Annesi Brooke Esther, New York kentinin köklü ve zengin ailelerinden birine mensupmuş. Zaten zamanda Anthony annesini andırmış. E benim de bu durumda... Benimki çok kıza ya bunu hemen hani böyle pam pam yapıp şey yapacağız tamam mı? Ona neco, göre... neco mantığı. Neco yani. mantığı ile yapacağız. Ee, başlıklardan ben vereceğim bunu. Ee, enteresan. Grup seks yapan kadın intihara kalkıştı. E benim de bu durumda. yola Acı gerçeklerde... Hep olumlu haberlerden bahsediyoruz bugün. Bir kere de spor haberi verelim dedik. Acı gerçeklerde. Çünkü her şey spor dışında gelişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi biliyorsunuz dün Türkiye Kupası maçı vardı. Beşiktaş ne oldu? Manisa Spor'a e, yenildi 2-1. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarında... Şu başlığı görmek mümkün. Yukarıda kartal yüzüyor, Ortada bir horoz. Ama tam horoz. Daha doğrusu özür dilerim kartal. Tam kartal olduğu belli değil. Böyle gölgesi var. Ve altına atılmış başlık. Kayıp Sembol. Ee, <gülüyor> Şimdi... Beşiktaş'ın yenilmesi tamam, Manisa Spor'a yenilmesi şaşırtıcı bir şey de böyle e, gazetelerin, spor sayfalarının Beşiktaş'ın yenilgisine odaklanması Manisa Spor'a ayıp olmuyor mu biraz? Manisa'nın zaferi diye çıkması yerine Beşiktaş'ın kaybı diye çıkması. Yani tamam sonuçta e, Beşiktaş daha e, başarılı bir kulüp falan da. Başarılı değil seyirci sayısı fazla olduğu için öyle yapılıyor canım. Ondan mı? Beşiktaş Beşiktaş'ta canım. okuyucusu daha fazla e, diyor. E tabii yani. Yani. Başka ne açıklaması var? Yani. Başka. Ya yazık, bir taraf da 40 yılda bir böyle Beşiktaş'ı yenmiş. Onun da böyle bir, bir şey olması gerekmez mi ya? Böyle bir hani moral olsun. olsun falan. Yani bir daha ne zaman Manisa Beşiktaş'la karşılaşacak da denk getirecek, yenecek. Yok Manisa yeniyor ya. Öyle şeysi yok. Bu, mu bu sene yeniyor. bu, bu seni iyi Manisa'yı. Iyi. O zaman benim de bu durumda. <gülüyor> Hepimiz tiyatro severiz biliyorsunuz Evet tiyatrodan çıkmıyoruz Gelince birkaç isim Türkiye'de belki de Kenterler <gülüyor> Kenterler değil mi başka? Necat Uygur Necat Uygur ve tabii ki ismini sayamadığımız daha pek çok tiyatrocı Necat Ünlümüz TV8'de program yapan Ercan Ercan Saatçi Hayır Ercan Yazgan Değil Ercan Kumdöker O değil Ya işte taklitçi Bin Taklidçi bir surat Ercan. Ercan Bin bir surat Ercan Evet o, o mu? O, o gibi ve daha ismini sayamadığımız... ...Nice Fatih mühürdarlar. Evet, devlet tiyatroları... ...yeni yıla zamla girecek. Tiyatro biletlerine... ...yüzde 65 zam. E benim de bu durumda... Ol, Acı Gerçekler'de... ...her hafta spor olaylarını değerlendiriyoruz. Bugün... Ee başka bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Dünyada taklit ürünler giderek yayılıyormuş. Bu artık... Bin bir surat Ercan. <gülüyor> taklit marka pazarı 16 milyar dolara ulaşmış ve şöyle genelleyebiliriz taklit ürünleri. Gördüğümüz her 10 üründen biri çakma. E benim de bu durumda... <gülüyor> ben askerliğimi yaparken de <gülüyor> ee, bu... Çarşıda <gülüyor> işte bir önemli markaların çakmaları satılıyor. Ve turistler nasıl hastası o çantaların, o tişörtlerin, o ürünleri elma çayının, onun bile çakması. Bunları alırken satıcılar şey diye bağırıyorlardı. Original imitations! <gülüyor> böyle, böyle bir şey oldu. Türkiye özellikle çakma ürün cennetiymiş. Bu araştırmadan o anlaşılıyor. Türkiye'de çakma ürün yapılıyor mu? Çakma ürün en güzel sunulduğu ülke mi? Hem yapalım hem de sunulduğu ülke. Hem üretiyoruz hem güzel tüketiyoruz. Dü Dünya Çakma Cenneti şey diyeyim mi? Yok. Çakma Cennet. Çin. Yok değil. Bence çok güzel bir sloganmış. Gelin Çakma Cennet'te bir hafta geçirin diye turizm şeyi. <gülüyor> e Çakma Cennet Çin'de marka basılmıyor ki. Sahte Cennet Eroin diye bir film vardı ya. Çakma o kim Cennet oynuyordu Sahte Cennet Eroin'de? Emrah. Bilmiyorum sonra gerçekten o Eroin üstüne hapse düşen bir oyuncumuz vardı o galiba. Kenan Kala. O muydu bir emin değilim Abisi de... Abisi Jüneyt Arkın olan film mi? Kenan Kala mıydı yoksa kimydi o? Hızır ediyonus idi. Hızır Kenan, Kenan Kalav o. Cemşit. Benim de bu durumda. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler acaba haberlerle biraz içinizi bunalttık ama hayatın gerçekleriyle de zaman zaman yüzleşmemiz gerekiyor. Hayatın gerçekleri derken acı gerçekleri elbette. Önümüzdeki hafta acı gerçekler dosyasına kim bilir ne acı haberler eklenecek onları bilmiyoruz ama biraz müzik de bu efkar bulutlarını dağıtmak istiyoruz şimdi. Günaydın! Günay, ay, ay Günaydın! Ay, ay, Moral manlar bozuk, asap maçlar çökük sevgili işler ama son dakikalarımızda bu durumu tersine çevirecek haberlerle karşınızdayız. Buyurun efendim. Yıl ne yapıyoruz? Yayındayız. Çok kolay bu sorunun cevabı. Bu sene, bu sene çok şanslıyız. Evet. Bu soruyu Hediye falan fıstık Şak olayınız cevap. diye sormuştum. Biz de biliyoruz herhalde. Ha, hediye çekilişi mi aramızda? Evet. Yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Nasıl yani zaten öyle bir çekiliş olmuyordu ki herkes diğer ikisini hediye alıyordu. Ha Bizde bir kişiye değil değil mi? Diğer ha Öyle izledi. mi? Öyle yapalım tabii ki. İyi ya ondan da kurtardık. İyi e, tamam gündem tamamlandı o zaman. Bir tek hediye alma kaldı. <gülüyor> o... evet. Bir tek o iş kaldı. Onu yaparsam yeni yıla hazır. Benim hediyelerim belli. Gene gidip ben bir şey söylüyorum. Evet. Hediyeler... Ee, şöyle bir karara bağlayalım da 50 liranın altında olamaz. Nakit parayla alınmış olması lazım. Nakit parayla alınmış veya da e, böyle bir zorunluluk getirelim 50 bilmiyorum. liranın altındaki hediyeler kabul edilmiyor. Evet bence de taban fiyat koyalım. Taban, taban fiyat var 50. Var 50. Üst sınır açık. Açık. Tamam. Herkes arkadaşını ne kadar seviyorsa belli etsin. Aldığı hediyenin fiyatıyla. Tamam. Çünkü önemli olan düşünmek diyerek yıllarca kandırıldık. Yani güzel böyle sağlam sağlam şeyler alalım. Geçen yani. sene aldık mı biz birbirimize bir hediye? Ne bileyim ben bir şeyler aldım mı? Aldım gibi hatırlıyorum ben. Ben Almış. geçen sene değil ondan önceki hediye çekilişimizde almıştım. Fahir hiçbirimize hediye almamıştı. Abi unuttum ya falan diye gelmişti ve çok moralim bozulmuştu. Evet benim. ben de almıştım sana Fahir. Sen ne almıştın? Şey almıştım işte. Ne almıştın? Bu Gaffur pijaması almıştı bana. Ben Oktay'da şapka almıştım. Hala takıyor ve çok hoşuma gidiyor. Sen bana ne almıştın? Çıplak takıyorum şuan. <gülüyor> ben almıştım ya şey mi almıştım? Ne almıştı? Bak unut mu unutmuşsun? Ha, CD almıştım, Ege sana da kitap almıştım. Şey, kit bu şeylerin lemanın mı şeyin mi? E, yani cilt özgü mü? Evet evet evet evet, evet evet Öyle evet. Şey, evet. Cilt, cil, cil, cil, cilt. bir cilt Cilt cilt. Bir sayı değil yani. Bir sayı değil, onlarca. Bir sayıdan yani. Yiğit Özgür'ü kesip sadece getirmemiştim. Kesip kesip getirmiştim. Aa ya güzel. evet tamam bu seni her şeyi unutalım yeni sil baştan başlamak gerekiyor. Benim yerlerim belli zaten nokta yazacağım. Ne? Hadi ya. Yerlerim mi? Vay. E çünkü şimdi çok ucuz sana. kaldığından bir tane daha almak zorunda. İki tane aynı şeyden mi alacaksın. Olabilir. Peki böyle bir şey soracağım. Sürprizini bozmak istemiyorum ama şey mi? Böyle mesela bitecek bir şey mi? Yiyip bitecek bir şey mi? Yer sen biter de yenilecek bir şey değil. Evet, kim sana? <gülüyor> Tüketilecek, tüketildiği zaman bitecek bir şey mi yani? Tüketilen Onu, bir şey mi? Kalem pil mesela, o tip bir şey Hayır, mi? Hayır öyle sana. değil. Ha. Daha böyle şey, düz olsun piller gibi. Yani şarj edilebilen. He. Ha, yani. büfeye koysan durur yani. Fahir'e şey. de artık yaşadıklarından sonra ona uygun bir hediye bir ev hediyesi artık. Şu köpek masalığı. Kırbaç alsana mı? Kırbaç mı? Onun yerine bir tane çivili sopa alacağım sana. Ha çivili sopa istemiyorum. Sofam var bir. Senin aklında bir şey var mı Fahre? Size mi? Yok. Biz de şimdi... değil. <gülüyor> bize değil. Şimdi onu konuşuyoruz da başka bir şey Başka şey sor. Başka şey konuşuyoruz. Başka sana var. Var mı aklında? Sana şey? var. Şak di aklına geliyor mi? Şak di ya. Herkesin var. aklına oktayla ilgili gelir <gülüyor> artık nasıl? Ama sana da var. Bana <gülüyor> da mı var? Sa da var. Yani hakikaten ikinize de e, şimdi sana seninki zaten aklımdaydı. seninki de. Kıyafet <gülüyor> mi Fahir? Kıyafet... Bana kıyafetse kıyafet alma ya. Kıya... Başka, başka bir şey. Yok kıyafet, kıyafet yok. almıyorum artık sana bıraktım o işi. Kıyafet mı? aksesuar falan değil. Yani... Aksesuar değil zaten. Ha tamam. Aksesuar değil. Egeninki aksesuar mı? Benimki aksesuar mı? Seninki aksesuar. Sen biliyorum aksesuar seversin. Aksesuar. De aksesuarsız bir hayat renksiz bir resim gibidir siyah beyaz bir fotoğraf Ege, mesela, aksesuar. sadece çiçeğin kırmızı olduğu bir resim mesela ne kadar güzel çok şık Bence ben sana hoş. ondan alacağım. Bu fikrinle Oscar alırsın sen. Ben sana söyleyeyim. Ben iki tane duvar resmi alacağım. Söyleyeyim artık açık açık. Hangisini ya sürprizini bozmasaydın. Fahir'e böyle bir tane trende kız. Adam trenine yetişmiş. Pencereden bir çiçek veriyor. Bana. Fotoğraf tamamen siyah beyaz. Gül kırmızı. Sana da bir tane küçük çocukta bir tane küçük kız. Çocuk kızı öpüyor. Ve sadece o sırada elinin arkasında bir çiçek tutmuş. Ve çiçek kırmızı. Fotoğraflar <gülüyor> tamamen siyah beyaz. Bir şey soracağım. O fotoğrafları çıkarıp yerine mesela Bihter'le Behlül'ün fotoğrafını koyabilir miyim ben? O zaman öyle bir şey yapabilirim. Siyah beyaz bir fotoğraf sadece Behlül kırmızı. Bana şu Behlül'ün odasındaki <gülüyor> şey alsana Eiffel kulesi. Her, her yerde, ondan, var. Satılıyor evet, her yerde ondan satılıyor ya. Her yerde ondan satılıyor. Ondan mı popüler oldu e, tabii canım. Yoksa her tarafta satıyorlar Behlül'ün odasına da ondan mı çaktılar? Abi, odası. Tam tersi güzel, güzel hediye buldum ben size ya. ya. Ama hanginize vereyim diye bir tane çok güzel hediye buldum. Ne? Onu hanginize acaba vereyim diye düşünüyorum. Ben saçlarımı kestireceğim bugün. Behlül hesabı. Behlül hesabı. Ciddi kestiriyor musun? Kestireceğim. Arkadaki yarı izim de daha iyi bir çıksın da. E, tabii sevim. canım çıksın bir senin. O senin havanın o sembolün sen. Kayıp Doğru. sembol Avatar. Sensin o. Aa evet. Avatar'dan gelir. Senin o oh, yarı Avatar'dan gelir salını salını mı? Avatar'a gider var ya Avatar'ın kafasında. Evet. Sende de Avatardan arka tarafta işte. Ya da tam tersi Avatardan gidiş. Dönü. Avatardan gelmiş. Geldim. Olabilir ya böyle düşünmemiştim. Düşünebilirsin. Çok zorlarsan evet. Harry Potter gibi düşünebilirsin. Artık vizyona giren filmlere göre düşün. Harry Potter'da da yarık var biliyorsun, çizik evet. var. Evet. Bir de var mı öyle bir şey? Adam Bey'de var. Ondan boynunu gösterirler. Leicester'de var mı? Be Beşir'in kafa, Beşir'in kafa Beşir var. Beşir'in kafanın içinde. Var. Hmm. Yok ya onun küçükken psikopat, çok o, Hakikaten psikopat böyle psikopat çocukların kafalarında Vardır bir sürü küçük küçük yarıklar Çok taş yemiştir kafasına çocukken Çocukluğumda ne taş yedim ne bir şey yedim Şu yaşımdan sonra kafam yarıkla doldu Cillop gibi kafayla gelmişim şu yaşıma Kafam yarıldı ana oldum. Ohtay, Hediyeyi almaktan vazgeçtim sana <gülüyor> Ben bu arada dün çok güzel bir köşe düşündüm Programımız için Yapalım mı onu <gülüyor> söyle çok Önce güzel bir söyle bakalım bir Köşe olabilir <gülüyor> Dün yatarken aklıma geldi. <gülüyor> ne? Nasıl yaparız, nasıl ederiz bunu tam kestiremeden uyumusum? <gülüyor> <gülüyor> silah erkoç ve fazla erkoçun um macera altı. Çok güzel fikir ya. Ben silah erkoç olurum. Verilse zaten Sinan Erkoç'u kapacak diye Böyle o gerilim üçümüzün arasını bozar mı diye düşünüyorum <gülüyor> Ben Sinan Erkoç Ama bak Fatih Erkoç'un da konuşacağı şey çok fazla Niye canım e, Fatih Erkoç oyna diye böyle sürekli nasıl do dolanacağız ya Hayır Fatih Erkoç'un bak Rolü şeye uygun ne? Çok konuşmaya uygun Biriz de anlatıcı olur işte ben, işte öyle olacak zaten Sinan Erkoç, Fatih Erkoç bunların Kuzen Baltki gibi düşünüyor Tamam bence başlayalım buna yarın Erkoç Brothers Güzel koçların maceraları. Koçum benim yok. Ona buluruz ya isim. Bildurlar. ya koç falan Hayırlı evlatlar olabilir bence. Mesela üçüncü kişi de bazen anne olabilir. Onu baba ziyarete giderler. Baba koç. Gerçi anne de baba sağ mı onu bilmiyorum da. <gülüyor> o sorduğun soruyu sormanın tam zamanı. <gülüyor> Annem baba sağ mı? <gülüyor> Anam baban sağ mı? O yapıyoruz bunu. Tamam bunu yapıyoruz. Vallahi tamam. çok güzel fikir. Sen erkoçta bahsediyorum. Ama şey ne oldu onu yapacaktık hani. Ne? E, Aşkı Fefno mu? Hayır ya. Çöl fırtınası. Onlar artık 2010. E, 2010 projeleri onlar. <gülüyor> 2010 projeleri. Bunlar Biz küçük projeler zaten. Sinan Erkoç'la Fatih Erkoç'un marjallerine başladım. <gülüyor> Ama ona bir isim bulalım ya. Hayırlı ha. evlatlar. Erkoç Brothers mı? Ya, Ondan çok öyle bir sahne şovları soy var. soyadından bence bağımsız olsun. Bir süre sonra mesela Fatih Erkoç'ta Sinan Erkoç'tan sıkılırsak başka ünlü kardeşlere geçeriz. Bence bildir olsun. O zaman da hep erkek olmak zorunda. Mesela erkek kız kardeş. Mesela bir gün olur Rani Allah gözde Selçuk Alagöz'e geçeriz. O da olmaz yani. <gülüyor> Onlar da hayırlı evlat olarak geçebilir. Evet. Bir noktadan sonra da Semiramis Pekkan ile Pekkan yaparız. Eh. Tamam çok güzel bir köşeymiş bu. Dişi bir şey çünkü. Aa, canım Yanıma... kardeşim. <gülüyor> Hı? Kardeşim benim. Şeker <gülüyor> kardeşim olsun. Şeker kardeşim olur bak. Bir anda değişir